Üzerimize doğan bir aydı o. Bizi aydınlatan, evlerimizi, sokaklarımızı ve bütün dünyayı ısıtan, kuşatan bir güneş. İnsanlığın üzerine kara bulutların çöktüğü bir zamanda aydınlattı bizi. Yetim bir çocuktu o. Ama bütün yetimlerin efendisi, bütün insanların efendisi bir yetim, bir hüzün peygamberi hayatı bir nakış gibi dokuyarak, silinmez izler bırakarak, arkasında dünyayı bir gül bahçesine çeviren bir peygamber. Gülmeyi ve ağlamayı, sabrı ve cihadı, iyi, doğru, güzel, faydalı ve adil olanın hakim olması için bütün gücümüzle çalışmayı, hayatı ve ölümü öğretti bize. Bir insan için gerekli her şeyi ondan öğrendik biz. Kitaplar yetmez, biliyoruz yetmedi. Binlerce cilt kitap yazıldı onun hakkında ve hala da yazılmaktadır. Dünyanın değişmeyen gündemidir O. Bu çalışmayla bir nebze de olsa tanıtabilmişsek onu size, kendimizi mutlu sayacağız. Bizi ümmetine kabulü dileğiyle. Salat ve selam O'nun üzerine olsun. Kan yeri ağrırken Amin'e uyandı. Ağlayan yavrusunu sevgiyle kucakladı. Gül Muhammed'im acıkmış dedi. Mis gibi kokusunu ciğerlerine çekti. Emzirmeye başladı. Ne yazık ki göğsü suyu çekilmiş pınarlar gibiydi. Bir damla süt kalmamıştı. Çünkü gencecik kocası Abdullah bir ticaret yolculuğundan dönerken Medine'de hastalanmış... Sevgili yavrusunu göremeden dünyadan göçüp gitmişti. O zaman Amine, Abdullah'ın ölümüne günlerce ağlamıştı. Bu yüzden sütü büsbütün çekilmişti. Şimdi sevgili yavrusunu süt anneye vermek zorundaydı. Zaten Mekkeliler hep böyle yaparlardı. Körpecik yavruları Mekke sıcağından korumak için köylerde yaşayan süt annelere verirlerdi. Mekke yakınlarında Sağdoğulları kabilesi vardı. Havası, suyu güzel bir yerde yaşardı. Fakat o yıl kurak gittiği için Sağdoğulları zor durumdaydılar. Tekümikleri Mekke'ye gitmek, zengin aile çocuklarına süt annelik etmekti. Halime ile kocası köylülerle birlikte bu düşünceyle yola çıkmışlardı. Eşekleri çok zayıf olduğu için kafileden geri kalmışlardı. Mekke'ye vardıkları zaman öyle olmuştu. Zengin çocukları paylaşılmış, Halime ortada kala kalmıştı. ''Üzülme Halime, geriye yetim bir çocuk kaldı. Ailesi zengin değil ama oldukça soylu.'' dediler. Onu Amine'ye götürdüler. Halime kundaktaki yavruyu görünce parayı pulu unuttu. ''Aman Allah'ım bu ne güzellik.'' O güzeller güzeli yavruyu bağrına bastı. Köyünün yolunu tuttu. Halime ile kocası hallerinden çok memnundu. Bu yavru evlerine bereket getirmişti. Develerin, koyunların sütü artmıştı. Kendilerini öteki köylülerden daha bahtiyar görüyorlardı. Süt yavruları da çok mutluydu. Süt ablası Şeyma ve diğer kardeşleriyle birlikte oynamayı pek seviyordu. Halime her yıl onu annesine götürüyor, bir müddet Mekke'de kaldıktan sonra tekrar köye dönüyorlardı. Dört yıl böyle geçti. Bir gün Halime çocuklarla pazara gitmişti. Yaşlı bir Yahudi bilgini onun yanındaki çocuğa dikkatle baktı. ''Bu çocuğu öldürmek lazım, ileride fena şeyler yapacak.'' diye bağırınca Halime çok korktu. Çocuğu kaptığı gibi kaçtı. Mekke'ye gittiğinde olanları Amine'ye anlattı. Dikkatli olmasını tembih etti. Amine yetiminin üzerine titriyor, gözünü ondan ayırmıyordu. Hizmetkarı Ümmü Eymen'den başkasına emanet etmiyordu. Aradan iki yıl geçti. Yetim artık 6 yaşındaydı. Amine yavrusuyla birlikte Medine'ye gitmek, yetimini dayılarıyla tanıştırmak istedi. Yanlarına Ümmü Eymen'i alarak Medine'ye giden kervanla yola çıktılar. Günler sonra Medine'ye vardılar. Medine'nin havası Mekke'ye göre daha güzeldi. Gürül gürül akan suları, yemyeşil meyve bahçeleri, bahçelerin kenarında içinde çocukların yüzdüğü havuzları vardı. Amine'nin yetimi Medine'yi çok sevdi. Dayılarının çocukları ile oynadı. Yüzmeyi öğrendi. Nihayet ayrılık günü geldi. Mekke'ye giden kafileyle birlikte yola çıktılar. Ebba köyüne geldiklerinde Amine ansızın hastalandı. Sarardı, soldu. Sevgili yavrusunu kucağına alarak ağladı. Kafilenin yola çıkmasına kalmadan ruhunu teslim etti. Baba yetimi olmayı pek fark edemeyen yavru, anneden öksüz kalmanın derin acısını hissetti. Annesinin mezarı başında ağladı. Ümmü Eymen onu alarak Mekke'ye döndü. Dedesi Abdülmuttalip'e teslim etti. Abdülmuttalip, Mekke'nin en ileri geleniydi. Onun iyiliğini görmemiş kimse yoktu. Artık iyice yaşlanmıştı. Torununa sevgiyle sarıldı. Onu kimselere bırakmadı. İki yıl boyunca onunla oturdu, onunla kalktı. Bir gün Abdülmuttalib hastalandı. Oğullarını etrafına topladı. Torununa sahip çıkmalarını vasiyet etti. Sevgi ve şefkatine en güvendiği oğlu Ebu Talib'e bakarak, ''Çocukların fazla, nüfusun kalabalık biliyorum.'' Ama Muhammed'i yine de sana emanet ediyorum. Dünyaya gözlerini yumdu. Ebu Talip hıçkıra hıçkıra ağlayan sevgili yeğenine sarıldığı barına bastı. Onu kendi çocuklarından ayırmadı. Dört yıl böyle geçti. Ebu Talip babası gibi tüccardı. Uzak ülkelere ticaret yapmaya giderdi. Suriye'ye bir ticaret kervanı hazırladı. Yakınlarına veda ederken sevgili yeğeni, ''Beni kime bırakıyorsun amca?'' diye ağlamaya başlayınca, onu kucakladığı devesinin arkasına bindirdi. Amcası, ''Seni kimseye bırakmam Muhammed'in.'' 12 yaşındaki yeğeniyle birlikte Suriye'ye doğru yola çıktı. Ürdün'ün doğu tarafındaki Busra'da konakladılar. Busra büyük bir ticaret kentiydi. Şehrin kıyısında kocaman bir kilise vardı. Kilisenin yaşlı papazı, Hz. Muhammed'i görünce dona kaldı. Kutsal kitapta anlatılan gelecek peygambere çok benziyordu. Sırtını açıp orada, kuş yumurtası gibi bir et benini görünce Ebu Talib'in ellerine sarıldı. ''Aman bu çocuğu Suriye'ye götürmeyin, onu Yahudilere göstermeyin'' dedi. Yahudilerin onu tanıyıp öldürmeye kalkışacaklarını söyledi. ''Son peygamberin Araplardan çıkmasına dayanamazlar, kıskanırlar'' dedi. Ebu Talib Suriye'ye gitmekten vazgeçti. Bütün mallarını, Musra'da satarak Mekke'ye döndü. Günler geçiyor, yetim büyüyordu. Bazen kırlarda koyun otlatıyor, bazen ticaret işlerinde amcasına yardım ediyordu. 17 yaşına basınca amcasının ticaret kervanıyla Yemen'e gitti. Artık ticareti iyice öğrenmiş, başarılı ve güvenilir bir tüccar olmuştu. Daha sonra mazlumları korumak maksadıyla kurulan Hilful Fudul cemiyetine üye oldu. Mekke'de Hatice adında zengin bir hanım vardı. İki defa evlenmiş, iki kocası da ölmüştü. Güvendiği tüccarlara para verir, ortak ticaret yapardı. Yine bir gün böyle birini ararken ona, ''Ebu Talib'in yeğeni Muhammed çok başarılı, üstelik güvenilir bir tüccar, onunla anlaş.'' dediler. Hatice buna sevindi. Muhammed'i iyi tanırım, zaten akraba oluruz. Ortaklıkları böyle başladı. Hatice hem akıllı hem de güzel bir hanımdı. Yaşının kırkına yaklaştığına kimse inanmazdı. Dürüst ortağına duyduğu hayranlık zamanla derin sevgiye dönüştü. Hatice'nin Meysere adında bir kölesi vardı. Ona çok güvenirdi. Bir gün Meisereye, Muhammed seni çok sever, evlenmeyi düşünüyor mu? Belli etmeden bir sor dedi. Doğrusu Meisere çok becerikliydi. Hatice'nin ticaret kervanında onunla nice yolculuklar yapmıştı. Ahlakına, geçimine hayran kalmıştı. Muhammed, yaşın 25'i buldu, evlenme çağın geldi. Haticeyle evlensene. İyi ama ben fakirim, Hatice ise çok zengin, birçok evlenme teklifini de geri çevirdi. Fakirlik engel sayılmaz, senin üstün tarafların var, eğer istersen ben bu işi hallederim. Peki öyleyse, bir dene bakalım. Meyser'e dediğini yaptı, onun aracılığıyla yuvaların en mutlusu kuruldu. Mekke'nin ortasında kutsal bir bina vardı. Adına Kabe derlerdi. Daha önce Kabe'yi İbrahim peygamber yapmıştı. Bina iyice eskimiş ve yıpranmıştı. Mekkeliler onu yıkıp yerine yenisini yapmak istediler. Kıymetli taşlar, sağlam ağaçlar getirdiler. İnşaata başladılar. Sıra Haceri i Esved denen kara taşı yerine koymaya gelince... Büyük bir anlaşmazlığa düştüler. Hacer-i Esvedi yerine koymak büyük bir şereftir. Bu şerefi kimseye vermeyiz, dediler. İçlerinden biri, Kabe'ye ilk defa kim gelirse onu hakem yapalım, dedi. Bu teklifi çok beğendiler. İlk geleni görünce sevindiler. Muhammedül ül Emin geliyor. Güvenilir Muhammed, güzel bir çare buldu. Bir kilimin üstüne hacerül Esved'i koydu. Her kabileden bir kişiyi kilimin ucundan tutturdu. Kara taşı yerine götürdüler. Hakem taşı alıp duvara yerleştirdi. Böylece anlaşmazlık son buldu. Kabe yenilenmişti ama içi putlarla doluydu. Bu hal Hz. Muhammed'i çok üzüyordu. Çocukluğundan beri putlardan nefret ediyordu. ''Bunlar yapmacık Tanrı, gerçek bir ilah olmalı.'' diyordu. Gökyüzüne bakıyor, yeryüzünü geziyor, her yerde gerçek Tanrı'yı arıyordu. Nur dağına çıkıp Hira mağarasında düşünmeyi çok seviyordu. Rabbine böyle ibadet ediyordu. Ramazan ayı gelince Hira'ya çekiliyordu. Sevgili hanımı Hz. Hatice onu anlayışla karşılıyor, Hira'dan dönmediği zamanlar ona yiyecek getiriyordu. Sevgili kocası onunla sohbet ediyor, gördüğü rüyaları anlatıyordu. Bu rüyaların aynen çıkmasına Hatice çok seviniyordu. Muhammed her zamanki Muhammed değil diyordu. Yine bir Ramazan ayıydı. O yıl Muhammedül Emin 40 yaşına girmişti. 27 günden beri Hira mağarasındaydı. İki gün önce gelmesi gerekirken eve gelmemişti. Hatice hazırladığı yiyeceği bir adamıyla gönderdi. O sırada Hz. Muhammed tatlı bir uykuya dalmıştı. Birinin kendini kucakladığını hissetti. Bu Cebrail adlı melekti. Ona oku dedi. Okuma yazması yoktu ki ne okuyacaktı. Ben okuma bilmem dedi. Melek onu kuvvetle sıktı. Oku dedi bir daha. Ben okuma bilmem ki dedi yine. Bu defa melek nefesini kesercesine sıktı. Oku dedi. Hazreti Muhammed nefes nefese sordu. Ne okuyayım? O zaman Cebrail Aleyhisselam Allah'tan alıp getirdiği şu ayetleri okudu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı kandan yarattı. Oku. Rabbin cömertlerin cömerti. Kalemle yazmayı O öğretti. İnsana bilmediğini belletti. Hz. Muhammed korkuyla doğruldu. Her yanı titriyordu. Mağaradan dışarı çıktı. Aynı ses bu defa gökyüzünden geldi. Cebrail bütün ufku kaplamıştı. Gür sesi her yanda çınlıyordu. Muhammed: "Sen Allah'ın elçisisin. Ben de Cebrail." Im. Bu heybetli manzara karşısında Hz. Muhammed dondu kaldı. Ne bir adım ileri ne de bir adım geri atabiliyordu. İşte o sırada Hz. Hatice'nin adamı göründü. Efendisini alıp eve götürdü. Hz. Muhammed hala titriyordu. Yatağa uzandı. Beni örtün, beni iyice örtün dedi. Derince bir uykuya daldı. Kendine gelince olanları sevgili eşine anlattı. Çok korktuğunu söyledi. Hatice kocasını çok iyi tanıyordu. Ve Hz. Muhammed'i şöyle teselli etti. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Allah sana peygamberlik verdi. Korkmana gerek yok. Allah seni utandırmaz. Bundan eminim. Çünkü sen akrabalarına iyi davranırsın. Her zaman doğru konuşursun, zorluklara göğüs gerersin, misafire ikram edersin, felakete uğrayanların yardımına koşarsın. Hatice'nin bu tatlı sözleri Allah'ın elçisini çok sevindirdi. Sonra birlikte Hz. Hatice'nin amcasının oğlu, yaşlı Varaka'ya gittiler. Varaka, Tevrat'ı ve İncil'i iyi bilen bir bilgindi. Hz. Muhammed'i dinleyince, çok heyecanlandı. Yemin ederim ki sen bu ümmetin peygamberisin. Gördüğün melek Cebrail'di. Musa ve İsa peygamberlere de Allah'ın buyruklarını o getirmişti. Hazreti Muhammed çok rahatladı. Gönül huzuruyla evlerine döndüler. Bir müddet sonra Cebrail Aleyhisselam Allah'tan aldığı yeni buyrukları Hazreti Muhammed'e getirmeye başladı. Ona ilk önce sevgili eşi Hazreti Hatice iman etti. Amcası Ebu Talib'in oğlu Ali hep onların yanında kalıyordu. Ben de Müslüman olacağım dedi. İslam dinine girdi. Daha sonra Peygamberimizin yakın dostu Ebu Bekir İslamiyet'i kabul etti. Küçük köle Zeyd de Allah'a inandı. Acaba diğer insanlar ne diyeceklerdi? O'nun peygamber olduğuna inanacaklar mıydı? Müslümanların sayısı iki elin parmakları kadardı. Bu yüzden ortaya çıkamıyorlardı. Mekke'nin dışında gözlerden uzak bir yerde toplanıyorlar, gizlice ibadet ediyorlardı. Aradan üç yıl geçti. Müslümanların sayısı otuza ulaştı. Dördüncü yıl yeni bir ayet geldi allah Teala sevgili peygamberine, yakın akrabalarını dine davet etmesini emrediyordu. Hz. Muhammed ev ev dolaştı. Yarın Safa Tepesi'nde buluşalım. Size önemli bir şey söyleyeceğim, dedi. Akrabaları onu çok severdi. En doğru, en dürüst kim diye sorulsa, düşünmeden Muhammed derlerdi. Ertesi sabah, Safa tepesinde Hz. Muhammed'in akrabaları toplandı. Kureyş kabilesinin hemen hepsi geldi. Allah'ın elçisi onları şefkatle süzdü. Çok heyecanlıydı. Sözlerine şöyle başladı. ''Şu tepenin ardında düşman askerleri var, size saldıracaklar dersem bana inanır mısınız?'' Birbirlerine hayretle baktılar. ''Sen hiç yalan söylemedin ki, elbette inanırız.'' dediler. O zaman Hz. Muhammed şunları söyledi. ''Ben Allah'ın elçisiyim. La ilahe illallah derseniz kurtulursunuz. Bana inanırsanız mutlu olursunuz.'' Amcası Ebu Leheb daha fazla dinleyemedi. Yerden kaptığı taşı yeğenine doğru fırlattı. Mahvettin günümüzü, bunun için mi topladın bizi diye bağırdı. Sonra da öfkeyle yürüdü gitti. Diğerleri de peşinden gittiler. Hz. Muhammed oracıkta kala kaldı. O günden sonra Ebu Leheb le karısı, Hz. Muhammed'in en büyük düşmanı oldular. Artık zor günler başlıyordu. Ok yaydan çıkmıştı. Ne yazık ki Müslümanların çoğu ya köle yahut da fakirdi. Kendilerini koruyacak kimseleri yoktu. Bunlardan biri de Bilal-i Habeşi'ydi. Bilal zalim bir adamın kölesiydi. Onun Müslüman olduğunu duyunca öfkesinden kudurdu. Dinimizi bırakıp yeni bir dine girerken nasıl olur da bana danışmazsın? Derhal dinine geri dön. ''Yoksa seni öldürürüm.'' dedi. Bilal bütün varlığıyla Müslüman olmuştu. İslamiyet onun iliklerine işlemişti. ''Ölürüm de dinimden dönmem.'' dedi. O zaman zalim efendisi Bilal'i kızgın kumlara yatırdı. Göğsünün üzerine ağır taşlar koydu. ''Allah'ı inkar etmezsen kaburgalarını kıracağım.'' diye bağırdı. Bilal ne işkenceden ne de ölümden korkuyordu. Durmadan Allah bir, Allah bir diyordu. Kimsesiz Müslümanlardan biri de Yasir ailesiydi. Anne, baba, oğul, Üçü de kaleydi. Yasir'in genç oğlu Ammar ilk Müslümanlardan biriydi. Ammar, babası Yasir'le annesi Sümeyye'ye İslamiyet'in güzelliğini anlatınca onlar da Müslüman olmuşlardı. Bunu haber alan efendileri üçünü birbirine bağlayıp çöle götürdü. Kızgın güneşin altında aç susuz bıraktılar. Müslümanlıktan vazgeçmediklerini görünce onları... Alev alev yanan kuma gömdüler. İhtiyar Yasir'in zayıf vücudu, Bu ağır işkencelere daha fazla dayanamadı. Dini uğruna şehit oldu. Müslümanların amansız düşmanı Ebu Cehil, Sümeyye'yi ben yola getireceğim diye atıldı. En büyük Lat ve Uzza putlarıdır demesini istedi. Sümeyye, ''En büyük Allah'tır.'' diyerek Ebu Cehil'in çirkin suratına tükürdü. O da elindeki mızrağı Sümeyye'ye sapladı. Sümeyye de şehadet şerbetini içti. Aslında Ebu Cehil korkan biriydi. Zengin Müslümanlara dokunamaz, öfkesini fakirlerden alırdı. Bir gün Hazreti Peygamber'e hakaret etti. Ağır sözler söyledi. Fakat o, Ağzını bile açmadı. Bunu gören biri, Hz. Peygamberin sabrına şaştı kaldı. O sırada avdan dönen amcası Hamza'ya, ''Ebu Cehil yeğenine hakaret etti.'' diyerek olup biteni haber verdi. Hamza atını Ebu Cehil'e doğru sürdü. Elindeki yayı var gücüyle kafasına vurdu. Korkak Ebu Cehil'in başından kanlar akarken, ''Yeğenime hakaret etmek ha?'' diye gürledi Hamza. ''Bu andan sonra ben de Müslümanım. Engel olacak varsa çıksın karşıma.'' diye bağırdı. Ebu Cehil'in ağzını bıçak açmadı. Hz. Hamza'nın İslamiyet'i kabul etmesi Müslümanları çok sevindirdi. Kafirlerin işkencesi dayanılmaz olunca Müslümanlar Hz. Peygamber'e başvurdular. Artık sabrımız kalmadı. Bize çare göster." dediler. Hazreti Peygamber de hep bunu düşünüyordu. "Habesistan'a göç edin. Orada adil bir kral var. Umarım size iyi davranır." dedi. Aralarında damadı Hazreti Osman'la, da kızı Rukiye'nin de bulunduğu kalabalık bir Müslüman topluluğu bir gece vakti Mekke'den çıktılar. Bunu haber alan kafirler peşlerine düştüler. İzlerini bulamadılar. Müslümanlar uzun bir gemi yolculuğundan sonra Habeşistan'a vardılar. Orada huzur içinde yaşamaya başladılar. Fakat İslam düşmanları Habeşistan kralına bir heyet gönderdiler. Müslümanları bize teslim edin dediler. Habeşistan kralı Müslümanları dinledi dinlerinin hak olduğunu anladı. Müslümanları kâfirlere teslim etmedi. O zaman kâfirlerin kiini daha fazla arttı. Zulümleri daha da çoğaldı. Hazreti Peygamber, ah Ömer bir Müslüman olsa diyordu. O sırada Ömer kılıcını almış Hazreti Muhammed'i öldürmeye gidiyordu. Yolda bir adam ararsadı. Ondan. Kız kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca doğruca onun evine gitti. İçeride Kur'an okunduğunu duydu. Hışımla eve girdi. Verin bana okuduğunuz şeyi diye bağırdı. Eniştesiyle kız kardeşini hırpaladı. Kur'an yazılı sayfayı buldu, okumaya başladı. İçi bir tuhaf oldu. Gönlüne derin bir haz doldu. Beni Muhammed'e götürün. Ben de Müslüman olacağım, dedi. Hz. Muhammed'in arzusu gerçekleşti. Ömer'le Müslümanlar biraz daha güçlendiler. Mekkeli putperestler uzun uzun düşündüler. Bu böyle olmayacak, dediler. Müslümanları bir mahallede toplamaya, onlarla bütün ilişkileri kesmeye ve kimseyle görüştürmemeye karar verdiler. Bu kararı yazıp, Kabe duvarına astılar. Üç yıl boyunca Müslümanlarla konuşmadılar. Alışveriş etmediler. Onların aç kalmasına, açlıklarını bastırmak için ağaç yaprağı yemesine, karınları doymayan çocukların sabahlara kadar ağlamasına aldırmadılar. Fakat bir gün Kabe duvarına astıkları anlaşmayı, böceklerin yediğini görünce korktular. Verdikleri karardan vazgeçtiler. Ama ızdıraplarla dolu bu üç yıl bütün Müslümanları, özellikle de Hatice annemizi çok sarstı. Efendimizin bu vefalı eşi, can yoldaşı hastalanıp yatağa düştü, bir daha da kalkamadı. Onun vefatı Efendimiz'i derin bir acıya gömdü. O yıl hüzünler bitip tükenmedi. Çok geçmeden Ebu Talip de öldü. Ebu Talip Müslüman olmamıştı ama yeğenini korumaktan geri durmamıştı. Hatırı sayılan bir adam olduğu için de Mekkeliler ondan çekinirlerdi. Bu yüzden Hz. Peygamber'e fenalık yapamazlardı. Ebu Talip'in ölmesine kafirler çok sevindiler. O günden sonra Hz. Muhammed'e bin bir hakaret ettiler. Bir gün Allah'ın sevgili elçisi Kabe'de namaz kılıyordu. Bunu gören Ebu Cehil, yeni kesilen bir devenin kanlı işkembesini getirtti. Secdeye vardığı zaman onu Hz. Muhammed'in omuzlarına koydu. Kafirler gülmeye, alay etmeye başladılar. Bu korkunç manzarayı gören biri koşarak Hz. Peygamber'in evine gitti. Olanları haber verdi. Efendimiz'in sevgili kızı Fatıma, iki gözü iki çeşme ağlayarak geldi. Babasının üzerine konan pislikleri alıp attı. Kafirlere acı sözler söyledi. Mekkelilerin zulmü artınca, Efendimiz, Taif'e gitmeye karar verdi. Oranın ileri gelenlerine, İslamiyet'i anlatınca, elki Müslüman olurlar, doğru yolu bulurlar diye düşündü. Taif'teki zenginlerin, Mekke'dekilerden farkı yoktu. Hazreti Peygamber'i kötü karşıladılar. Bizim gibi zenginler dururken Allah seni niye elçi yapsın dediler. Sonra da çocuklarla birlikte onu taşa tuttular. Mübarek ayaklarını kan içinde bıraktılar. Sevgili Efendimiz yine de onlara kızmadı. Müslüman olmaları için dua etti. O sırada yol kenarındaki bir bağın sahipleri, ona yapılanları görüp acıdılar. Köleleri Addaas ile üzüm gönderdiler. Addaas Hıristiyandı. Efendimizin üzümü Bismillah diye yemeye başladığını görünce hayret etti. Onun peygamber olduğunu anlayınca ayaklarına kapandı, ona inandı. Müslüman oldu, kurtuldu. Bu kadar çileden sonra, bir kişinin Müslüman olması bile Efendimiz'i çok sevindirdi. O zamanlar Kabe'nin içi putlarla doluydu. Bu putlara tapan Arabistan halkı hac mevsiminde onları ziyarete gelirlerdi. Bir gün Peygamber Efendimiz putları ziyarete gelen Medinelilerle görüştü. Onlara Kur'an okudu. Müslüman olmalarını istedi. Kur'an'ın tatlı nameleri onların gönlünü yakaladı. İslamiyet'i kabul ettiler. Hz. Peygamber, Mus'ab bin Umeyr'i onlara öğretmen olarak verdi. Medine'ye dönünce orada Müslümanlığı yaymaya başladılar. Ertesi yıl yeni Müslümanlarla beraber geldiler. Hz. Peygamber'e bağlılık yemini ettiler. Bir sonraki yıl geldiklerinde, Ey Allah'ın sevgili elçisi! Yurdumuz, yuvamız, sana ve Müslümanlara açık, bize gelin, sizi canımız gibi koruruz, dediler. Hazreti Peygamberimiz onların bu samimi tekliflerine sevindi. Medine'ye hicret izni verdi. Müslümanların hicret ettiğini gören kafirler, Aman Muhammed'i elden kaçırmayalım. Medine'ye giderse orada güçlenir. Hatta Mekke'yi bile elimizden alır dediler. Hazreti Peygamber'i öldürmeye karar verdiler. Her kabileden birer adam seçtiler. Onların tuzak kurduğu gece allah Teala elçisine hicret izni verdi. Sevgili Efendimiz Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırdı. Hiç korkma sana bir şey yapamazlar dedi. Dışarı çıktı. Yerden bir avuç toprak aldı. Bismillah diyerek kafirlerin yüzlerine serpti. Onun evden ayrıldığını göremediler. Efendimiz doğruca Hz. Ebu Bekir'e gitti. Hicret iznimiz çıktı, hazır ol dedi. Ebu Bekir çoktan hazırdı. Kızları Ayşe ile Esma onlara yol azığı hazırladılar. İki samimi arkadaş Allah'a sığınarak Mekke'den sessizce uzaklaştılar. Sevr dağındaki bir mağaraya sığındılar. Hazreti Peygamber'in can düşmanları ellerinde kılıç kapıda beklerken bir adam yanlarına geldi. ''Daha ne duruyorsunuz?'' diye çıkıştı. ''Sus bak içeride uyuyor'' dediler. Adam ''Onu elinizden kaçırdınız akılsızlar.'' deyince yalın kılıç içeri daldılar. Yatakta Hz. Peygamber yerine Hz. Ali'yi görünce afalladılar. Mekke'nin dört bir tarafını aradılar. Fakat onları bulamadılar. Çok iş süren bir adama, ''Eğer bize Muhammed'i bulursan sana istediğini veririz.'' dediler. Hep beraber iz takibine başladılar. Çok geçmeden Ser Dağındaki mağaraya vardılar. Hazreti Ebubekir ayak seslerini duyunca "Eyvah, bizi buldular." diye endişelendi. Hazreti Peygamber onu teselli etti. "Üzülme. Allah bizimledir." dedi. Mağaranın ağzı örümcek ağıyla kaplıydı. Mekkeliler hayal kırıklığına uğradılar. Yanlış iş sürdük burda olamazlar diyerek süratle oradan ayrıldılar. Hz. Peygamber'i bulamayan kafirler ne yapacaklarını bilemediler. Kaçakları bulup getirene yüzde deve vereceğiz diye ilan ettiler. Süraka adlı yiğit bir adam vardı. Çok iyi ata biner, iyi iz sürerdi. Atına atladı, Medine'ye doğru atını sürdü. Çölde Efendimiz'e yetişti. Yanlarına yaklaştığı zaman atı yere kapaklandı. Kalktı, atına bindi, ileriye doğru sürdü. Bu defa atı dizlerine kadar kuma gömüldü. Süraka bir daha yere yuvarlandı. Aklında hep yüz deve vardı. Dizginlere iyice sarıldı. Hayvanı mahmuzladı. Atı bir daha devrilince yaptığı hatanın farkına vardı. Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anladı. Geri döndü. Yolda rastladıklarına ''Bu tarafta yoklar, başka tarafa bakın'' dedi. Medine tarafına kimseyi göndermedi. Medineli Müslümanlar Hz. Peygamber'in yola çıktığını duymuşlardı. Günlerdir onu bekliyorlardı. Hurma ağacının tepesindeki gözcü ''Geliyorlar'' diye bağırınca dünya onların oldu gönülleri sevinçle doldu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, şükür geldi peygamber diye koşup etrafını sardılar. bağlayarak mübarek ellerine sarıldılar. İlk iş olarak Hazreti Peygamber, Muhacirun denen Mekkelilere, Ensar denilen Medinelileri ikişer ikişer kardeş ilan etti. Sonra, el birliğiyle güzel bir mescit yaptılar. Artık düşman korkusu olmadan mescitlerinde ve Hz. Peygamberin arkasında hep beraber namaz kılmaya başladılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp gelmelerine hiçbir zaman üzülmediler. Peygamberle olmayı en büyük mutluluk bildiler. Daha sonra Medine'deki Yahudilerle iç barışı sağlamak ve Medine'yi birlikte müdafaa etmek için bir anlaşma yaptı. Mekkeli kafirler, Muhammed'i elimizden kaçırdık diye üzüldüler. Geride kalan Müslümanlara çok fenalık yaptılar. Hicret eden Müslümanların mallarını yağma ettiler. Sonra büyük bir kervan hazırlayıp, Ebu Süfyan'ın başkanlığında Suriye'ye gönderdiler. Medine'de mutlu bir hayat süren Müslümanlar, Hicretin ikinci yılında bu kervanın dönmekte olduğunu duyunca yolunu kesmeye, haklarını almaya karar verdiler. Bunu öğrenen Mekkelilerse kervanlarını korumak ve Müslümanlarla savaşmak için yola çıktılar. Hazreti Peygamber de Müslümanları topladı. Savaşa hazırlanmalarını söyledi. İki taraf Bedir denen bir yerde karşılaştı. Kafirler 950 kişiydiler. 200 tane atları vardı. Kendilerine cesaret versinler diye kadınları da yanlarına almışlardı. Müslümanlarsa 314 kişiydiler. 2 tane atları vardı. Sayıları çok azdı. Ama göğüslerindeki iman dağlar kadardı. Kafirlerden 3 kişi ortaya çıktı. Her biri iri yarı adamlardı. İçinizden yiğit varsa karşımıza çıksın diye meydan okudular Hz. Hamza Hz. Ali ve Ubeyde ileri atıldılar kafirleri vurup devirdiler daha sonra iki ordu birbirine girdi savaş uzun sürmedi Mekkeliler bozguna uğradılar geri dönüp kaçmaya başladılar Müslümanlar başta Ebu Cehil olmak üzere birçok kafiri öldürdüler bu sırada bilal Habeşi eski zalim efendisini gördü. O da Bilal'i görünce geri dönüp kaçmaya başladı. Bilal o gün rüzgar gibiydi. Elinden kimse kurtulmuyordu. İşkenceci zalimi ensesinden yakaladı. Bir vuruşta canını cehenneme yolladı. Arkasına bakmadan kaçanlar canlarını zor kurtardılar. Mekkeliler Bedir yenilgisini unutamadılar. Bu kadar az Müslümana nasıl yenildiklerini hiç anlayamadılar. Yeniden güç toplayıp onlara saldırmayı akıllarına koydular. Kaçırdıkları kervanın elli bin dinara ulaşan kısmıyla yeni bir ordu kurdular. Kaybettikleri büyüklerinin intikamını mutlaka almalıydılar. Büyük bir hazırlığa giriştiler. İntikam ateşiyle yananların biri de Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan'ın karısı Hint'ti. Kardeşini Bedir'de Hazreti Hamza öldürmüştü. Bu yüzden ona diş biliyordu. Mekke'de Vahşi adlı siyahi bir köle vardı. Çok iyi mızrak atardı. Hint onu evine çağırdı. Eğer Hamza'yı öldürürsen seni hürriyetine kavuşturur, ''Üstelik servete boğarım.'' dedi. Vahşi bu teklifi kabul etti. Kafirlerin Medine'ye yaklaştığı duyulunca, Müslümanlar kılıçlarını kuşanıp yola çıktılar. Hz. Peygamber bunu haber alır almaz, ashabıyla istişare etti. Medine dışında savaşmaya karar verdi. 950 kişilik bir güçle Uhud'a doğru yola çıktı. Fakat yolda Abdullah İbni Ubey adlı münafık 300 kişiyle geri döndü. Müslümanlar 650 kişi kaldı. İki ordu Uhud'da karşılaştılar. Kafirler 3000 kişiydiler. Çok önemli bir tepeye Hz. Peygamber okçuları dikti. Buradan asla ayrılmayın diye tembih etti. Fakat bir ara kafirler kaçmaya başlayınca, Tepedeki okçular buna çok sevindiler. Yerlerini bırakıp düzlüğe indiler. Bunu gören Halit bin Velid komutasındaki 200 kişilik müşrik birliği tepeyi dolandılar. Müslümanlara arkadan çullandılar. Peygamber sözünü unutanlar zor durumda kaldılar. Savaşı kazanmışken kaybedemezdiler. Bu sırada vahşi Hazreti Hamza'yı gördü. Mızrağını fırlatıp, onu karnından vurdu Bunu gören Hint Deliler gibi koşarak geldi Vahşiden de vahşiydi Hazreti Hamza'nın göğsünü yardı Ciğerini çıkarıp çiğnemeye başladı İntikamımı aldım diye homurdandı Aradan iki yıl geçti Mekkeli kafirler Yahudilerle anlaştılar Müslümanları ortadan kaldıralım dediler Komşu kabilelerle birleştiler. Büyük bir ordu hazırladılar. Müslümanların işi gerçekten de zordu. Bunca kafire nasıl karşı koyacaklardı? Günlerce düşündüler. Selman-ı Farisi bir teklifte bulundu. Medine'nin çevresinde hendek kazalım, düşmanı şehre sokmayalım, dedi. Hz. Peygamber bu görüşü beğendi. Bismillah diyerek, ilk kazmayı vurdu. Müslümanlar gece gündüz çalıştılar. Medine'nin etrafını 7 kilometre uzunluğunda yer yer 10 metre genişlikte ve 10 metre derinliğinde hendekle çevirdiler. Sonunda kafirler 10.000 bin kişilik bir orduyla geldiler. Müslümanlarsa 3000 bin kişiydiler. Hendeki görünce şaşırıp kalan kafirler hayret ve ''Bu görülmemiş bir şey.'' dediler. Hendeyi bir türlü geçemediler. Geçmeye kalkanlar ok yağmuruna tutuldular. İki aylık bir kuşatmadan sonra perişan bir durumda dönüp gittiler. Peygamberimiz, ''Ey ashabım, bundan böyle Mekkeliler artık sizin üzerinize bir daha gelemeyeceklerdir. Sıra sizdedir.'' buyurdular. Mekkeden ayrı kalmak, Kabe'nin hasretiyle yanmak Müslümanları çok üzüyordu. Hendek savaşından iki yıl sonra, Hz. Peygamber Kabe'yi ziyarete karar verdi. 1400 Müslüman, yanlarına kılıçtan başka hiçbir silah almadan Mekke'ye doğru yola çıktılar. Bunu haber alan Mekkeliler silaha sarıldılar. Müslümanları Mekke'ye sokmayız dediler. İki taraf elçileri karşılıklı gidip geldiler. Sonunda Hudeybiye denilen yerde Mekkelilerin temsilcisi Suheyl ile on yıllık bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre o yıl Müslümanlar Mekke'ye girmeyeceklerdi. Kabe'yi ertesi yıl ziyaret edeceklerdi. Bir de Mekkeliler Müslüman olursa ve Medine'ye gelirse geri teslim edilecekti. Bu sonuncu şart Müslümanları çok üzdü. Tam bu sırada yürek parçalayan bir olay meydana geldi. Mekkelilerin sözcüsü Suheyl'in Ebu Cendel adlı bir oğlu vardı. Ebu Cendel Müslüman olmuştu. Bu yüzden babası ona çok işkence yapmış, ayaklarına zincir vurmuştu. Hz. Peygamberin Mekke'ye geldiği duyulunca Ebu Cendel bir yolunu bulup kaçmış, zincirleri sürükleye sürükleye Müslümanların yanına gelmişti. O sırada anlaşma imzalanıp bitmişti. Ebu Cendel, Hazreti Peygamber'in ellerine kapandı. ''Kurtar beni ya Resulallah'' diye inledi. Kanıyan yaralarını gösterdi. Zincirler ayaklarını parçalamış, kamçı darbeleri sırtını yırtmıştı. Ebu Cendel'in babası ileri atıldı. ''Oğlumu bana vermezseniz anlaşmayı bozarım'' dedi. Hazreti Peygamber'in ricasını kabul etmedi. Müslümanlar ağlaştılar. Ebu Cendel'i geri verme ya Resulallah diye yalvardılar. Hazreti Peygamber çaresizdi. Sözünde durmak, Ebu Cendel'i vermek zorundaydı. Müslümanların içinde en çok Hazreti Ömer üzgündü. Kafirlere baş eğmeyelim, Ebu Cendel'i vermeyelim diye sızlandıysa da, Hazreti Peygamber onları teselli etti. Bu anlaşmanın iyi sonuçlar vereceğini söyledi. Gerçekten de öyle oldu. Çok geçmeden binlerce insan bu barışı fırsat bildi, kafileler halinde gelip Müslüman oldu. Müslümanların sayısı kısa zamanda iki misline çıkmıştı. Allah elçisinin yaptığı her işte binlerce hikmet, sayısız incelik vardı. Hudeybiye anlaşmasını yenilgi sananlar bunu daha iyi anladılar. Peygamber Efendimiz'e daha çok bağlandılar. Müslümanlar güçlenmeye başladılar. Puta tapan diğer kabilelerle savaştılar. Hemen hepsini dize getirdiler. Hazreti Peygamber komşu krallara mektuplar yazdırdı, elçiler gönderdi, onları İslamiyet'e davet etti. Allah adı, her yanda duyulmaya başladı. Bir savaştan dönüyorlardı. Ağaçlık bir yerde mola verdiler. Hazreti Peygamber kılıcını ağaca astı. Yere uzanıp uyumaya başladı. Fırsat kollayan düşmanlardan biri ağaca asılı kılıcı kaparak "Muhammed, seni elimden kim kurtaracak?" diye bağırdı. Sese uyanan efendimiz "Allah!" diye cevap verdi. Onun Allah'a bu kadar güvenmesine yabancı adam şaştı kaldı. Korkudan titremeye başladı. Elindeki kılıç yere düştü. Hz. Peygamber yerdeki kılıcı alarak, ''Şimdi seni elimden kim kurtaracak?'' diye sordu. Adam ümitsizce sızlandı. ''Hiç kimse'' dedi. Hz. Peygamber onu affettiğini söyleyince, Ölümden dönen adam, Efendimizin merhametine hayran kaldı. Kelime-i getirerek Müslüman oldu. Mekkeliler sözlerinde durmadılar. Hudeybiye anlaşmasına uymadılar. Müslümanların tarafını tutan bir kabileye ansızın saldırdılar. Hz. Peygamber bu fırsatı değerlendirdi. Müslümanlara savaş emri verdi. Ama savaşın nereye olduğunu söylemedi. Çünkü Mekkeliler bunu bilmemeliydi. Kutsal topraklarda kan dökülmemeliydi. 10.000 kişilik İslam ordusu gitti. Bir akşam üzeri Mekke'ye vardılar. Şehre yakın bir yerde karargah kurdular. Tepelerde yüzlerce ateş yaktılar. Mekkelilerin yüreğine korku saldılar. Ertesi sabah Hazreti Peygamber orduya şu emri verdi: Kılıç çekmeyene kılıç çekilmeyecek. Mekke'de kan dökülmeyecek. İslam ordusu dört kola ayrıldı. Mekke dört bir yandan sarıldı. Hz. Peygamber çok mutluydu. Kusva adlı devesinin üzerinde Mekke'ye girerken, sekiz yıl öncesini düşünüyordu. Bir gece arkadaşı Ebu Bekir'le birlikte, çok sevdikleri bu şehirden, Gizlice ayrılmışlardı. Şimdi ise muzaffer bir kumandandı. Şanlı ordusu Mekkelilerin gözlerini kamaştırıyordu. Bu ne bahtiyarlıktı. Devesinin üzerinde secdeye kapandı. Sana sayısız şükürler olsun Allah'ım dedi. Mekkeliler büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Acaba Hazreti Peygamber... Kendilerine nasıl davranacaktı? Ona yaptıkları fenalıkların intikamını nasıl alacaktı? Gözleri yerde, başları önlerindeydi. Fakat Hz. Peygamber çok asil bir insandı. Müslümanlara görülmedik işkenceler yapan, kendine ağır hakaretler eden bu insanları bir çırpıda bağışladı. Hepiniz hür ve serbestsiniz, dedi. Mekkeliler onun büyüklüğüne hayran kaldı. Müslümanlar doğruca Kabe'ye koştular. Kapısını açtılar. İçindeki ve etrafındaki 360 putu kırıp parçaladılar. Allah'ın yüce evini, ona yakışmayan çirkin şeylerden temizlediler. Kabe'yi hürriyetine kavuşturdular. Bilal'i Kabe'nin üzerine çıkardılar. Hz. Peygamber'in bu yanık sesli müezzini, Allahu u Ekber, allah Ekber'' diye ezan okumaya başlayınca müminler sevinç gözyaşları döktüler. Allah'a hamd ettiler, şükrettiler. Kabe'nin etrafında pervaneler gibi döndüler, tavaf ettiler. Onların derin imanını görenler koşup Hazreti Peygamber'e geldiler. ''Biz de Müslüman olduk ya Resulallah'' dediler. Allah'ın elçisini sevindirdiler. Sonsuz bahtiyarlığa erdiler. Kabe'deki putların kırıldığı duyulunca, Müslüman olmayan Araplar çok üzüldüler. Hem kendi putlarını kurtarmak, hem de İslamiyet'i ortadan kaldırmak için 20.000 kişilik büyük bir ordu hazırladılar. Bunu haber alan Hazreti Peygamber, 12.000 kişi ordusuyla düşmanın üzerine yürüdü. Önlerinde Huneyn geçidi vardı. Düşman askerleri burayı tutmuşlardı. İslam ordusunu gafil avladılar. Fakat Müslümanlar çabuk toparlandılar. Düşmanı büyük bir bozguna uğrattılar. 6.000 kişiyi esir aldılar. Esir kadınlardan biri, ''Beni peygambere götürün, o beni tanır.'' deyince, kadını alıp Hazreti Peygamber'e götürdüler. Efendimizin süt kardeşi Şeyma'yı görünce, sevinçle ayağa kalktı. Hırkasını çıkarıp yere serdi. Şeyma'yı onun üzerine oturttu. Çocukluk günlerini dile getirdiler. Şeyma'nın hatırı için, altı bin esiri serbest bıraktılar. O günden sonra İslamiyet büyük bir hızla yayılmaya başladı. Koskoca Arabistan'da puta tapan kimse kalmadı. Hazreti Peygamber'i öldürmeye, getirdiği dini söndürmeye çalışan Yahudiler ve Hristiyanlar dize geldiler. Müslümanlara boyun eğdiler. O güne kadar Müslüman olmayan Arap kabileleri, Hazreti Peygamber'e elçiler gönderdiler. İslamiyet'i kabul ettiklerini bildirdiler. Medine yabancı heyetlerle dolup taştı. İnsanlar hak dine koştu. Allah'ım bu ne güzel sonuçtu. Hac mevsimi gelince Efendimiz Müslümanlarla birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Bu onun ilk ve son haccı olacaktı. Tarih boyunca bu hac Veda Hac'ci olarak anılacaktı. İki yıl önce 1400 kişiyle giremediği Mekke'ye 100 binden fazla Müslümanla girdi. Devesi Kusva'nın üzerinde mukaddes evin ziyaretçilerini sevgiyle süzdü. Onlara şöyle hitap etti. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra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 Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberinin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da Malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyetler vardır babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle, Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğrasın. cenab Hak bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Ademse topraktandır. Arapın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız Ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle, başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu, kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz!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 Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesaplarıysa Allah'a aittir. İnsanlar yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dediler: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab! Şahid ol, ya Rab.